Yılın 142. günündeyiz. Bugün 22 Mayıs 2017. Yılın bitmesine 223 gün kaldı ama hala yaz gelmedi. Yazı bırakın, bahardan da yok. Kış boyu karanlık sabahlardan şikayet ettik, şimdi göremediğimiz güneş derdimiz. Bendeniz Murat Meriç, şarkılarla memleket tarihini, artık baharı görebileceğimiz güzel bir hafta geçirmeyi dileyerek açıyorum. Bugün Alman besteci Richard Wagner'in doğum günü. Ona selamı meşhur operası Die Walkür'ün en bilinen Aryalarından biri eşliğinde çakayım. Sadece yaşadığı dönemin değil, klasik müzik tarihinin en aykırı isimlerinden biri Wagner. Çok yaşasın. Otelen gün Raks'ı Dinlediğimiz ses Münir Nurettin Selçuk'a ait. 1964 yılında Kadıköy'de verdiği bir konserin kaydından bize ulaştı. Az sonra konserin finalinde icra edecekleri Endülüs'te Raks'ı sunuyor ki dinlemeye başladığımız şarkı bu. Bugün Yahya Kemal Beyatlı'nın Madrid elçiliğine atandığı gün. Öncesinde Varşova ve Lisbon elçiliği yapmıştı. 1930 yılında İspanya orta elçiliğine atandı. Sami Paşazade Sezai'den sonra orada görev yapan ikinci edebiyatçı sefir. İki yıl süren görevi sırasında İspanya'yı tanıyacak ve unutulmaz şiiri Endülüs'te Raks'ı yazacak. Şiirin unutulmama sebeplerinden biri Münir Nurettin Selçuk'un yaptığı daha ziyade Nesli Sipahi'nin sesinden ünlenen beste. Bugüne dek farklı vesilelerle ve farklı yorumlarla iki kere çaldım. Bir kere daha dinleteyim. Aksın bütün hüzü, bütün hüzü. Şev akşamında endüz üç defa kırmızı. kün sihirli şarkı söyle yüzler<td>jadi</td>dedi bu akşam dedi O kadar güzel aşkı gün en güzel günü can bugün gel dedi bir durup oy gibi bir baş çemiğimesine malı o oh, iskelenüşkelenetmeli Bundan 70 yıl önce bugün Türkiye ve Yunanistan'a yardım öngören Truman doktrini yürürlüğe girdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından hazırlanan 12 Mart 1947'de kongrede ilan edilen yardım planı 22 Mayıs'ta kongreden geçti ve Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a 300 milyon dolar yardım yapıldı. Bu Türkiye-Amerika ilişkilerini başlatan hamleydi. Doktrin, özetle Sovyetler Birliği yakınlarında bulunan ve komünizm tehdidi altında olan ülkelere yapılacak bir askeri yardımdan ibaretti. Kısa süre sonra Marshall planı devreye girdi. Nitekim Truman doktrinini yürüten de Dışişleri Bakanı George Marshall oldu. Planın kongreden geçmesi üzerine aynı gün bir heyet ayrıntıları görüşmek üzere Washington'dan Ankara'ya doğru hareket etti. Marshall Planı, aynı yılın 5 Haziran günü George Marshall'ın Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşma sırasında açıklandı. Truman doktrini Türkiye ve Yunanistan'ı ilgilendiriyordu Marshall Planı, bu iki ülkenin yanı sıra aralarında Almanya, Hollanda ve Birleşik Krallığı'nda bulunduğu 16 ülkeyi kapsadı. Sonrasında Amerika ile ilişkiler güçlendi. 1950 yılında Yine bir 22 Mayıs günü, Milli Şef İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesi üzerine göreve gelen Celal Bayar, aynı yılın 14 Mayıs'ında yapılan seçimleri kazanarak Başbakanlık koltuğuna oturan Adnan Menderes'le birlikte bu ilişkilerin güçlenmesinde en önemli iki isim. Nitekim Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başkan Dwight Eisenhower'ın davetlisi olarak 1954 yılında yaptığı Amerika seyahatinden sonra gözünü oraya dikti ve 22 Ekim 1957'de Taksim'de yaptığı bir konuşmada şu cümleleri kurdu. Biz memleketimizde Amerikalıların ilerleyişleri seyrini takibe çalışmaktayız. Öyle ümit ediyoruz ki 30 sene sonra bu mübarek memleket 50 milyon nüfusu ile küçük bir Amerika olacaktır. Bir önceki yıl İzmir Fuarı'nın Amerikan paviyonunda dağıtılan bir plastik plak bu dostluğun nişanesi oldu. Celal İnce, bu plakta dostluk şarkısını seslendiriyordu. Amerika, Amerika, Türkler, dünya Türk Türkler, beraber... Hürriyet savaşında bu bir dostluk şarkısıdır, kardeşin yan kısıdır. oldu kan Dostluk şarkısı ya da İngilizce adıyla The Song of Friendship Amerika'nın sesi radyosu tarafından bastırılan ve ücretsiz dağıtılan bir plakta yer alıyordu. Bu yüzden çok eve girdi. Dönemin en meşhur sesi genç kızların sevgilisi tango prensi Celal İnce tarafından seslendiriliyordu. Birkaç gün önce yine onun sesinden çaldığım Çiftliğim adlı cowboy şarkısı uyarlaması aslında sanatçının Amerika ile olan münasebetini anlatan plaklardan biri. Celal İnce, dostluk şarkısını yaptı, bunun karşılığında Amerika'ya yerleşti. Hayatını orada sürdürüyor. İnce kendisiyle 2003 yılında yaptığımız ve az sonra ilk kez yayınlanacak söyleşide Amerikan müziğiyle alakasını şöyle anlatmıştı. Cazı çok severdim ben. Çok plak dinledim. Şeylere giderdim. Filmlere. Amerikan filmlerine. Otururdum şeyde sinemada. 2-3 saat şarkılarını yazardım. Bir tanesi de bana sözlerini yazardı. Ben müziğini yazardım. Ve aynı zamanda çıkıp Taksim gazosuna söylerdim o şarkıları. Tangolardan Uzak kalmak istedim. Onun için balatlar yazdım, debilim ee, koboo şarkısını yazdım. Ondan sonra jazz ritimleriyle şey yapan, bütün bu şeyler yeni bir. Celal İnce dostluk şarkısını yaptığında Amerika'daydı. 1955 başlarında Chicago'ya gitmiş, orada bir taraftan konservatuvar eğitimi alırken diğer taraftan gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştı. Yeni Asır'ın 1956 yılı sonbaharında yaptığı bir habere göre Ela Gözler'in adlı tangoyu cha-cha dansına uyarlayan ve Amerikalıların sempatisini kazanan sanatçının orada yaşadıklarını anlattığı şarkısı Türkiye'ye gönderilmişti. Bahsi geçen şarkı az önce ilk yarısını dinlediğimiz dostluk şarkısı. Şimdi kalanını dinleyelim. Şerii. Düştük <speaking> ya, <in Spanish> Thank mm -hmm. you. Dostluk şarkısını içeren 78 devirli plastik plağın üzerinde New York ve İstanbul silüetleri var. Arka yüzünde Ziya Gökalp, Atatürk, George Washington ve Thomas Jefferson tarafından söylenen hürriyet hakkında meşhur sözler basılı. Bunlar Rispiker tarafından plağın o yüzünü okunmuş. Plan zarfında NATO Türkiye ile daha kuvvetli, Türkiye NATO ile daha kuvvetli yazıyor. Dönemin Amerikan raporlarında bu plaktan 50 bin kopyanın Türkiye'deki hanelere ulaştırıldığını okumak mümkün. <gülüyor> Yaşadığımız Türk'ü Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinin bir çırpıda değiştiği 60'lı yıllardan. Çok kısa süre önce Amerika'ya ilanı aşk ederken, geçtiğimiz hafta aramızdan ayrılışının 15. yılında andığımız aşık Mahsuni Şerif sazını eline almış, bu mevzuda halkın duygularını dile getirmişti. Defol git benim yurdumdan, Amerika katil katil. Defol git benim gördüğümde Amerika katil katil yıllardır bizi bitirdin Amerika katil katil yılların bizi bitirdin Amerika katil katil katil tüm dünya yuturur buzu gafil düştük buzu kuzu Dünyanın en namussuzu, Amerika katil, katil. Dünyanın en namussuzu, Amerika katil, katil. Amerika katil, katil. Aşık mahsun Şerif sağlığında bu türküyü iki kere seslendirdi. İlk kaydını az önce dinledik, şimdi ikincisini dinleyelim. Yıl 1974, türkü, yani Katil Amerika... O dönem gündemde olan Vietnam meselesi katılarak güncelleştirilmiş. Mahsuni, 1991 yılında Almanya'da verdiği bir konserde bu türküyü heyecanla söylemiş, başında yaptığı konuşmada 25 yıl önce yazdıklarının ne kadar doğru olduğunu anlatmıştı. Burada biliyorum sultanım, dostlarım, güzel halkım, yüzlerce eser vardır. Hepsini bir arada okumak müm mümkün değil de, en ünlülerini, içinizde yaşayan sivri uç eserleri deseniz de okuyacağım zaten demeseniz de. Burada isteklerde gördüğüm kadarıyla meşhur dayımızı okumamızı istiyorsunuz. Yani Amerika katil katil. Öyle. Ben Amerika'nın katil olduğunu 25 yıl evvel size söylemiştim de inanmamıştınız. Ve... Bu kendisini uygar gösteren düzenin Orta Doğu'da başka şeyler aradığını yıllar evvel söylemiştim, inanmamıştınız. Getirdi başımıza çattı bu mendeburu, gördün mü Vallahi Şimdi bazen tenkit alırım. Denir ki, Anadolu'da turnelerimde de denilir, yahu Maksuni sen Anadolu halkoz Sen Vietnam'ı niye kayırıp duruyorsun? Vietnam nere? Anadolu nere? Haklı ben bir şey demiyorum. Peki benim Vietnam babamın oğlu değil ama Kore babamın oğlu mu iddia? Türkiye nere? Kore nere? Kore'ye gönderiyor. Maksun-i şerif uyumay Gün geldi çattı akşama Benden selam diye tamam Amerika katil <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Hatil. Bizden selam yetmemal Amerika katil Katil Amerika katil Katil Güvenme sakın 1956 yılında bugün 1200 kişilik İstanbul Bayrampaşa cezaevinin temeli atıldı. 4 yıl sonra haberleşmeye sansür koyan Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı 5 kişinin bir araya gelerek dolaşmasını yasakladı. 1963 yılında basın özgürlüğüne bir darbe daha indirildi. Ve bu kez İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı, Hürriyet, Milliyet, Akşam ve Tercüman gazetelerini süresiz kapattı. Bir de güzel şey var. 1972 yılında bugün Orhan Kemal Roman Armağanı ödülü Yılmaz Güney'e verildi. Aynı yıl Richard Nixon... Sovyetler Birliği'ni ziyaret eden ilk Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu. İlişkiler 8 yıl sonra bozuldu. Amerika, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini sebep göstererek Moskova Olimpiyatlarını protesto etti ve bütün ülkelere katılmama çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyan Türkiye, Bakanlar Kurulu kararıyla olimpiyatlara katılmama kararı aldı. Bu Tam 100 yıl önce vuku bulan Osmanlı-Rus savaşlarından bu yana Sovyetler Birliği ile aramızdaki pek çok gerginlikten sadece biri. 1877-1878 tarihleri arasında yapılan Osmanlı-Rus savaşı Nene Hatun ismini duyduğumuz hadise. Bu savaş sırasında büyük kahramanlık göstererek tarihe geçen Nene Hatun, 62 yıl önce bugün 22 Mayıs 1955'te hayatını kaybetmiş. Nene Hatun, 1974 tarihli bir seyyaltener planı konu olmuş, yaptıkları bu şarkıda anlatılmıştı. What in. Nene Hatuna ozandım, Truman doktrini vesilesiyle Amerika ile ilişkilerimizi anlatan şarkılar çaldım bugün. Program nihayet erdi. Yarın aynı saatte yine burada olacağım. Gününüzün güzel geçmesini diliyor, her zamanki gibi barış dolu günler bizimle olsun diyerek aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın. Şarkılarla Memleket Tarihi